Bugünkü konuklarım Buğday Ekolojik Yaşam Derneği'nin e, ekolojik yaşama giriş eğitimlerinde yer alan ya da görev alan e, iki kişi Sema ve Serdar İskit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz bu eğitimlerde eğitmenlik yapıyorsunuz. Daha yeni bu hafta içerisinde bir eğitim tamamlandı. Size bu ekolojik yaşama giriş eğitimleriyle ilgili soru sormak istiyorum. Genel içeriğinden bahsedebilir misiniz? Daha önce bahsetmiştik aslında bu eğitimler başlıyor diye ama hiç başladı. Ve içeriğinde neler yapıldı bunları konuşmadık. Evet. Biz şu anda Adana'da yaşıyoruz. ve Yaklaşık bir buçuk sene önce. Ee, uzun zamandır yapılmasını e, istediğimiz e, böyle bir eğitime ikna ederek e, Güneş'in e, Oya ve Mercan Üçlüsü'nü Adana Mersin e, hattında e, şey yaparak konuk ederek böyle bir eğitimi bölgemizde aldık. E, bundan sonra da e, hani insan bir şey öğrenince paylaşma keyfinde yaşamak ister ya. Bu keyifle kendi çevremizde küçük küçük paylaşımlara başladık. Çünkü bu eğitimin içeriği çok keyifliydi. Özellikle gıda, temizlik, atık ve sağlık başlıklarıyla değerlendirilebilecek dört ana unsurda şu andaki dünyadaki durumumuzu tespit edip, Bundan sonrası için neler yapabiliriz? Kolay kolay, küçük küçük, basit basit ama etkili adımlarla neler yapabiliriz konusunda bir bilinçlendirme eğitimiydi aslında. Peki bu eğitimi Güneş'in ve Oya başlattı tabi diyebiliriz. Biz tabi onun en başını en başında aktif olarak yoktuk. Onlar ilk projelerinde benim anladığım kadarıyla Eko Kadın. E, projesi e, çerçevesinde bir e, proje başlatıp sonra bu niye Eko Kadın olsun e, ekolojik yaşam giriş eğitimi olsun e, düzleminden e, biraz daha genişleterek e, ilerlemişler. Önce Çanakkale'de İstanbul'da bu eğitimler yapılmış. Daha sonra üçüncü İstanbul ve Çanakkale dışı eğitimimizi Adana Mersin hattında yaptık. O ekolojik yaşama giriş eğitimi adı altında yapıldı. Eko kadından. Eko kadından. Evet, Sema'nın hemen ardından şey söyleyeyim. En çok sevdiğimiz şey aslında gönüllü sadelik de eğitimin ana konularından bir tanesiydi. Evet. Bizim ardımızdan da Adana'dan sonra Tunceli'de bir eğitim yapıldı. Sonra da bu ilk kez İstanbul'da işte pazartesi ve salı günü eğitici eğitimi altında yeni bir modül ortaya çıkmış oldu. Eğitme Adana'daki eğitimden aslında bahsedelim. Çünkü sanırım sizi de etkileyen eğitim o olmuş. Orada kaç kişi katıldı ve sonrasında yankıları devam etti mi? Yani. E, gruplaşma olsun ne bileyim yeni projeler oluşturma olsun eğitim sayesinde şimdi e, yaklaşık 35 kişi vardı evet çok güzel bir e, başlangıç oldu çünkü biz bu eğitim ardından hem e, ...Mersin'de bir grup ayrı hem de Adana'da bir grup ayrı tarzında aslında bir ekolojik yaşam grubu gibi bir grup oluşturduk. Biz kendi grubumuz adına Çey e, diyoruz, Çukurova Ekolojik Yaşam İnisiyatifi. Mersin grubu da ÇİT'li adını aldı. İki tarafta da çok keyifle hayata aktarılması gereken e, projeler başlatıldı. E, ben öncelikle bir eğitimden biraz bahsetmek hı hı. istiyorum... Bu eğitimde en güzel nokta bence başlangıçta tespitin yapılmasıydı. Çünkü insanlara bir şey yap demeden önce ya kardeşim niye yapayım diye soruluyor. Niye yapayımı birazcık kavradıktan sonra da nasıl yapabilirim öğrenmek istiyor insanlar. Oya ve güneşin önce bir çerçeve çizmişti bize eğitimden önce. Yani dünyanın şu andaki durumu nedir? Biz ne kadar bir hasar verdik yaşadığımız gezegene, doğal kaynaklarımız ne durumda, çöpler ne durumda şu anda, gıdamıza ne kadar sahip çıkabiliyoruz, gıdamız ne durumda, bunun farkında mıyız? Peki sağlıkta nasıl bir noktadayız gibi ufak ufak ama çok net mesajlarla günün ilk günün ilk yarısı böyle e, geçiyor ve insanlar gerçekten şeyin farkına varıyorlar. Ya gerçekten e, bu noktada artık e, yapmamız gereken bireysel sorumluluklarımız var ve artık ondan sonra hani nasıl yapabileceğimiz noktasına giriliyor. Hı -hı. Gıdamıza neden sahip çıkmalıyız? Gıdamıza nasıl sahip Hı, çıkabiliriz? Nasıl bir de, evet. e, noktası. Peki nasıl gıdamıza sahip çıkmalıyız? Size sorayım ben. Nisve. <Gülüyor> Evet, teşekkürler Gıdamıza sahip çıkmanın yolu Aslında sadece gıdamız değil Hayatımızın her alanına sahip çıkmalıyız Yani barınağımızın yapılması Hukuksal Bütün Alandaki Faaliyetlerimizin Hukuksal karşılığının ne olduğuna dair Sağlığımıza dair Bütün sorumluluğu üstlenmeliyiz aslında Bunlardan bir tanesi de Sonuçta gıda ve en önemlisi çünkü işte Hipokrat'ın da e, yüzlerce yıl önce söylediği gibi e, ne yiyorsak o yüz. E, artık zaten çok kullanılan bir e, slogan haline geldi. E, biz kendi adımıza e, e, bir topluluk oluşturmanın önemini fark ettik bu eğitimle. E, yani yan yana durup omuz omuza verip birlikte e, bir şeyleri yapmanın daha kolay olacağını. Ve ilk e, sahip çıkmamız gereken alan olarak da gıdayı belirledik. Bundan sonra başka alanlarımızda da e, umarız ki hani e, sahip çıkmak için e, adımlar atacağız. E, ve bir gıda topluluğu olma e, yolunda ilerleyelim dedik. Bu, bu konuda da sağ olsun Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin bize çok e, yol gösterici bir e, ne diyelim etkinlikleri oldu. Bayramış'taki tohum takas etkinliği sırasında önemli bir atölye gerçekleştirdi. O atölyeye katıldık. Ardından biz İngiltere'de bu amaçla hazırlanmış bir el kitabının çevirisini yaptık Adana'daki gıda topluluğumuzla birlikte. Yine Buğday'ın açtığı gıda toplulukları ORG adresindeki e, sitede işte e, buna yer verildi. Bu çeviriyi yapmak bizi baya bir motive etti ve e, tabii şey yani ne yapmamız gerektiğine dair bir e, yol gösterici oldu. Diğer kaynaklarla da beraber biz şu anda 8 aile e, ufak ufak e, yani şu anda mesela geçen yaz bol bol domates yedik e, fasulye yedik ama onun dışında başka bir şeye henüz ulaşamadık. İşte tohumları bulmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizi değişik ürünleri plan ve belli bir plan ve program dahilinde bize iletebilme konusunda bir alışkanlık edindirmeye çalışıyoruz. Onlar bizi destekliyor biz onları destekliyoruz. Onların oldukları yerde refah içinde olmasını çok önemsiyoruz. O yüzden ihtiyaç duydukları bazı bilgiler, bazı deneyimler var. Onlara ulaşmalarına kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu bir bütün olarak hepimize geri dönüyor aslında hem onlara hem de bize. Sekiz aile olarak kaç ile birlikte bir araya geldiniz, topluluk oluşturduğunuz? E, i̇lk başta bir tek çiftçimiz vardı. Onun kısaca e, hikayesine değineyim. E, aslında e, mobilyacılık yüksekokulunda okumuş. E, şehir hayatı denemeleri olmuş. E, orijinalinde kırsalda yaşayan bir e, genç arkadaşımız. Fakat hepsi hüsranla bitmiş. Ve şey diyor yani o kadar da güzel ki tam bu topluluk destekli tarımın e, ana felsefelerinden birine çok uyuyor aslında. Ben burada kalmalıyım. Burada yaşamalıyım ama bunun bir yolunu bulmalıyım. E, bu bizim için çok değerliydi. Bu kadar istekli ve motive bir insanın e, üstelik de yüksek okul e, eğitimi almış olması da bizim için bir avantajdı. E, en uygun şeylerden birisiydi aslında. Kandidatlardan birisiydi. E, daha sonra... E, Yine Adana'nın kuzey tarafında Maltepe köyünde ikinci bir çiftçi arkadaşımız. Onlar da şehir hayatında bayağı bir badireler atlatmışlar. Birçok sağlık sorunları yaşamışlar. Ve sonunda Kırsal'a yine kendi köylerine çekilmek zorunda kalmışlar. Ama işte onların da yine desteklenmesi ve orada refah içinde olması gibi bir şey. Bu mutlu buluşmalar tabii tesadüflerle oldu. Yani çok da böyle hani... Bilinçli, planlı, programlı şeyler değildi. E sonra da bir e, daha entelektüel bir arkadaşımız yine çiftçilik yapıyor, organik çiftçilik. E, yani şu anda üç tane e, çiftçimiz olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Belki bu artık yaz daha farklı şeyler yiyecek misiniz domates ve fasulye <gülüyor> yerine? Kesinlikle çünkü e, hem bayram işten hem de daha sonra e, ulusal e, tohum ağından aldığımız e, atalık tohumlarımızı... Hem gıda toplumumuzun bir bahçesi var. Orada tohumluk olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Hem de çiftçilerimize emanet ettik. Ve çok yakinen onları izliyoruz. Onların yeniden tohuma dönüşmesi ve ürüne dönüşmesi için. Süper. O zaman şimdi küçük bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, ekolojik yaşama giriş eğitimlerini... Aslında belki bu gıda topluluğunu kısaca ye, tekrar üzerinden geçeriz. Çünkü e, bir süredir açık radyoda bahsediyoruz gıda topluluğu nedir diye. Hmm. Ama hani pratikte yapmış birileri olarak sizin deneyimleriniz çok önemli. E, sonra müzik arasından sonra devam ederiz. So seems to be... The hardest one. Doğumdan hasata ekolojik yaşam programı devam ediyor. Konuklarım Sema ve Serdar İskit ekolojik yaşama giriş eğitmenleri diye tanıttım ben sizi ama aynı zamanda siz çocuk doktorlarısınız değil mi? Ya da çocuk cerrahları diyelim. Ço çocuk cerrahları diyelim. <gülüyor> ve de buğday derneği üyeleri. Yıllardır evet. buğday derneği üyesisiniz. Nerede? Evet 2002'den beri. Evet, Bu eğitimlerdeki ana başlıklardan birkaç tanesini programın sonuna kadar konuşalım. Öncelikle bu TDT demiştiniz. Evet. Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Araya girmeden önce de bahsettik ama. Gıdamızdan bahsederken topluluk destekli tarımdan bahsettik. Burada bir topluluk oluşturup çiftçilerimizle beraber bir gıda topluluğu gerçekleştirme projesi yıllardır dünya çapında yapılan bir sistem. Daha değişik sistemleri var ama biz kafamıza daha çok yattığı için bu sistemi uygulamak istedik Adana'da. Burada amaç oluşturduğunuz 3-5 ahalelik bir toplulukla birkaç çiftçi veya bir çiftçiyi seçerek o çiftçiyi maddi manevi Gerekirse destekleyip onun bulunduğu yer içinde yerde Serdar'ın daha önceden bahsettiği gibi refah içinde kalmasını sağlamak. Çünkü şu anda her ne kadar konvansiyonel tarım çok ilerlemiş olsa da dünyadaki gıdanın yüzde sekseni küçük aile çiftçileri tarafından gerçekleştirilen tarımla elde ediliyor. Bu demektir ki bizim küçük aile çiftçilerini köylerimizde tutabilmemiz gerekli bütün dünya çapında. Bunun içinde o köydeki genç nüfusun köyde kalmaya karar veriyor olması lazım. Bunun içinde orada kendilerine kız verilebilir şekilde bir gelir elde ediyor olmaları lazım. Aslında bu tür topluluklardaki ana amaç köylünün köyde kalarak refah içinde yaşamasını sağlayacak bir gelir düzey elde etmesi için bir ar-talep dengesi yaratmak. Bu sırada çünkü köylü satabiliyor mu? Evet satabiliyor ama bu arada biliyorsunuz sizde çok iyi, çok ciddi bir emek sömürüsüyle satılıyor. Biz köylülerimize kendi tohumlarımızı verip, e, organik gıda elde etme konusundaki sahip olduğumuz bilgileri paylaşıp, e, onların ailelerinin içine girip, Beraber toplantılar, yemekler düzenleyip, e, sosyal programlarla da onları destekleyip, gerektiği yerde, gerektiği ölçüde destekler verip, sağlık konusunda olabilir, bir işi vardır, çocuğunun bir işi, onun şehirde halledilmesi olabilir, aklıma gelmeyen çok ölçekli e, yardımlaşmalar olabilir karşılığında. E, beraber çok daha büyük bir aile içinde olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. E, bizim... E, ne şeyimiz var hani kazan kazan oyununda bizim ne e, kazanımımız var diye düşünürsek e, ben bu küçük aile çiftçiliğinin idame ettirilmesinde bir e, rol sahibi olabilmenin e, gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz çok büyük bir miras olduğunu düşünüyorum hani bir çocuğumuz bir yeğenimiz bir e, arkadaşımızın çocuğu olsun o tür gelecek nesiller bize Gerçekten minnetle bakacaktır bir süre sonra çiftçiliğin idamesinin idamesinde bir rol sahibi olduğumuz için. ya En büyük katkısı bu ama ikinci girdileri de güzel bir domates, oh çok keyifli, lezzetli bir yumurta, e, körpe bir ıspanak yemek gibi şansınız olabiliyorsa. Temiz gıda tabii. Temiz gıda. Temiz evet. gıdanın da doğaya zaten direkt birebir evet. ondan sonra ortadan da gelecek nesilleri. Evet, katkısı var. Burada temiz gıdanın altında bir şey daha belirtmek istiyorum. Çiftçi kime ürettiğini bilerek o üretimi yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Yani sema için o yumurtayı topluyor veya serdar için o ıspanağı topluyor. Bu gerçekten fark yarattığını düşünüyorum. Onun üretimindeki hani enerji düzeyinde de bunun fark yarattığını düşünüyorum. Yani evet. Enerjisi değişiyordur, tadı da değişiyordur ve herkes için olan mutluluğu da değişiyordur. Hem yapan hem de sonunda onu yiyenin içinde. Evet ben şimdi hastaneye yemek götürüyorum. Hani e, gıdalı bu kadar çok uğraştıktan sonra o hastanedeki geniş alımlarda e, böyle kim bilirdi neler vardır falan diye. Mesela bizim hemşirelerimiz veya e, diğer doktor arkadaşlar çiftçiden bu falan deyince hemen böyle gözleri parlıyor. Vav yiyelim falan oluyorlar. Peki bu gönüllülükle ilgili Serda Bey size sormak istiyorum. Ne demek istersiniz? Gönüllü sadelik mi? Gönüllü sadelik. Evet, yani en görür görmez bayıldığımız <gülüyor> kavram ve hayatımızı en çok belki geçirmek için en çok uğraştığımız kavramlardan bir tanesi. Aslında oldukça basit. Bir şeyi yapmaya ve almaya muktedir olmamıza rağmen yani bu, bu olanaklara sahip olmaya rağmen onları yapmama ve almama e, şeyini kullanmak e, diyelim e, buna neden önemli çünkü hani çok biliyoruz artık e, her tarafımız çöp dağları e, evlerimizde hiç kullanmadığımız bir yıldır elimizi sürmediğimiz iki yıldır hatta belki çok daha uzun süre hiç ellerimizi sürmediğimiz giysilerimiz kullanmadığımız eşyalarımız elektronik eşyalar özellikle işte bir takım modalar oluyor biliyorsunuz işte şey hani satan şirketler de tabii reklamla kendilerini büyütme çabası için der. bu büyüme çabası dünya için aslında sıkıntılı bir durum o nedenle biz kendi hayatımızda artık gardıroplarımızdan başladık mesela o Gardıroplarımızı bir senedir, iki senedir giymediklerimizi boşalttık. Ve şimdi de üstümüzde tabiri caizse hani paralanana kadar <gülüyor> kullanmayı tercih ediyoruz giysilerimizi. Bir şeyi alırken birkaç kere düşünüyoruz. Kendimize bir diyet uyguluyoruz bir anlamda. En az bir hafta düşünmeden gerçekten bu bana lazım mı? Başka elimde olan başka bir kaynakla bunu yapamaz mıyım? bu ihtiyacımı karşılayamaz mıyım diye. Ve bu soruların sonrasında ille de hala bu gereksinim var ise satın almaya ya da yapmaya başladık diyebilirim. Tabii her şey yavaşça ilerliyor. Yani ideal bir durum yok bence. Her zaman ideali bir adım daha var diye düşünerek yavaş yavaş adımlarımızı atıyoruz. Tam aslında onu soracaktım. Yani şu anda dinleyen birine Öneriniz ne olurdu diye. Çünkü bir anda tüm hayatı değiştirmek çok zor. Ama hani küçük adımlar olarak, ilk adım olarak ne önerirsiniz? Sadelik Bunu için. Bunu e, izninle ben anlatayım zaman. E, çünkü şey, e, 2002'de e, şey yaptık. E, ben bu e, açtım. E, bir kitabı okuduktan sonra. E, ve e, iki bavul şey çıkardık giysi çıkardım. Sadece benim tarafından Sema'nın tarafına hiç dokunmadım. E, Sema geldiğinde işte gardırobu düzenliyorum dediğimde, o ne güzel falan demiş ve o iki bavulu saklayacağımı e, hani gardıropta kalanları da e, vereceğimi düşünmüş. Tam tersi o iki bavul e, evden çıktı. Hikaye biraz böyle başladı ve bu e, iyi bir başlangıç. Gerçekten e, Sihirli formülde o okuduğum kitapta bir senedir bir e, giysiye dokunmuyorsanız e, bir daha dokunma ihtimaliniz çok düşük. İki senedir dokunmuyorsanız bir daha kesinlikle dokunmayacaksınız. Ben o şeyle başladım ve her sene hala devam ediyorum. Yani bunca sene geçti. İşte e, on seneden fazla zaman olmuş. Hala e, o gözle bakabiliyorum ve hala maalesef <gülüyor> fazlalar çıkıyor. Fazlalar çıkıyor. Peki o zaman evet. sağlıkla ilgili de son e, demek istediklerinizi alalım. Sonra maalesef programı bitirmek zorunda kalacağız. E, sağlıkla ilgili şöyle söyleyeyim. E, sağlığın e, hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir eğlenmiş gibi düşünülmesinin uygun olmadığı düşüncesindeyim. Ben, e, sağlık insanların bireysel sorumluluğudur ve bu e, nasıl gıdamıza sahip çıkmamız gerekiyorsa sağlıklı e, bir e, bedene ruha ve zihne sahip olmak için de ne yapmamız gerektiği konusunda insanların gerçekten okuma yapmaları, çevrelerini gözlemlemeleri, e, olumlu programları takip etmeleri e, gerektiğini düşünüyorum. E, kimyasal ilaçların ilaçları e, kendi adıma konuşayım. Bir doktor olarak, bir anne olarak ve kendi sağlığından da sorumlu bir insan olarak vücudumuza mümkün olduğunca... Az girmesi gerektiğini mümkün olduğunca doğal yöntemlerle şifayı aramamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadim bilgi, bilgiler işte o otu kaynat bu bilmem neyi yap gibi bilgilerin aslında özünde çok değerli olduğunu sömürülmeden doğru bilgilere ulaşılabildiği noktada kullanılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki ben cerrahım sonuçta ameliyat yapan ameliyat öncesinde veya sonrasında tıbbi ilaçları kullanan bir insanım 22 senelik hekimim. E, bu nedenle onları tümüyle yatsıyalım demiyorum. Bununla beraber nasıl olsa doktora giderim beni iyileştirir ne olacak ki e, şeyiyle mantığıyla e, ölçüsüzce fütursuzca e, yemelerin içmelerin e, işte e, dikkat, kendine dikkat etmeden vücuduna verilen hasarların e, sorumluluğunun aslında kişiye ait olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de hafif gribimi yeni atlatırken sizi dört <gülüyor> kulakla dinliyorum. Evet, haklısınız. O zaman her adımda farkındalık diyebiliriz değil mi? Evet. Yerken de, içerken de, sağlıkta da ve giyim, giyim kuşamda veya her tüketim, her alanında. Evet, güzel bir özet oldu. Çok teşekkürler. Sema ve Serdar İskit konuğumdu. Kendileri buğday Giller diyelim aslında buğday üyeleri ama aynı zamanda da ekolojik yaşama giriş eğitmenleri ve çocuk cerrahları diyeyim. Ee, son hatırlatmalarımı yapayım e, programı bitirmeden önce. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü de Kartal ve Küçükçekmece'de ekolojik pazarlar sizi bekliyor olacak. Biz de orada olacağız. Gelin görüşelim. Buğday Derneği standına uğrayın mutlaka. Ve haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler.